Ona mukavemet etmek, şu dünya hayatından sonra bir kolaylık, bir selamet. Huzur nerede dünyada? Huzurda ela bizik lay tatminül kulup kalbin cenabakla beraber olmasında. O beraber olma zamanı bir lezzet haline geliyor. Beşeri, nefsani lezzetler ömrünü tüketiyor. Böyle bir lezzet meydana geliyor. İbadetler, muamelat o şekilde ifade ediliyor. Son nefeste Cenab-ı dünyada huzur oluyor. En huzurlu dünyadaki insanlar peygamberler. Ondan sonra peygamberlere tabi olanlar oluyor. Onlara hayatın meşakkatleri, çileleri ömrünü tüketiyor. Hatta huzur veriyor. Efendimiz'in şahsi hayatından hiçbir zaman en ufak bir serzeniş yok. Daima derdi ümmetinin derdi. Daima tebliğ derdi. Bu Cenab-ı dost olanlar, yani dostluk müştereklikten kaynaklanır. Yani cemali sıfatlarla ne kadar müşterekliğimiz varsa, cemali sıfatlarla ne kadar müşterekliğim varsa o kadar Cenab-ı dostluk meydana geliyor. Huzur geliyor. İnce insan, zarif insan, hassas insan, dikkati kalp sahibi insan meydana geliyor.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 kiramen rağmen katiben devam dosya dolduruyor. Devam her anımız kasete çekiliyor. İlahi müşahedenin ilahi kameranın altındayız. İşte bu kamera açılacak kıyamette "Oku Kitabek. Bugün senin nefsin kâfidir." denecek. Okunan ayet kelimeler kat filal mü'minun. Gerçekten müminler felaha ermiştir.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 Cenabı her mahlukata ayrı ayrı kabiliyet vermiş. Bu cemâadatta da biz cansız varlıklarda dağlar, taşlar, demirler, madenler vesaire bunları da ayrı bir bunları bir ayrı bir tarzı var, ayrı bir hususyetleri var. Cenabı Hak nasıl insanla konuşuyor? Vahi vahi geliyor. Musa ile selamı konuşuyor. Bu cemâadatla da konuşuyor Cenabı Hak. Muhiddin Arabi Hazretleri şöyle diyor. Cenab-ı Hak cenneti yarattı ve cennete konuş dedi. Cennette bu ayeti okudu. Kat eflâl müminu. Müminler felah buldu. Demek ki müminler bir takım imtihanlardan geçecek, metcezirlerden geçecek ve bu şekilde cenneti hak edecek, istihkak edecek. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Buna benzer ayetler de var. Mesela Cenab-ı Hak cehennemi yaratıyor cehennemle konuşuyor Cenab-ı Hak Kaf Suresinde. O gün diyor, kıyamet günü cehenneme sorarız diyor, doldun mu deriz. O da der ki, daha var mı? Der. E bunlar hepsi bizim için Cenab-ı Hak bir ikaz olarak bildiriyor. E bu konuşmanın keyfiyeti bizce meçhul. Bizler için o bir sır olmuş oluyor. Bir müminin Kurtuluşun imandan gelen ilk şartı, onlar ki namazları huşu içindedir. Namaz bütün dinlerde var. Namaz Cenabatu mülakat, Cenabat kulunun kendisini yaklaşmasını istiyor ve Cenabat kulunun namazla korumasını istiyor. Öyle bir namaz, burada huşu ile kılanlar namazın rekatleri bildirilmiyor, namazda okunacaklar bildirilmiyor.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 Yok eğer bir huşu ile namaz kılınmıyorsa Cenab-ı Hak öyle bir namaz da istemiyor. Fevegülülül musallim buyuruyor. Yazıklar olsun o namaz kılınıyor. diyor. Cenab-ı Hak da mülakatı ziyan ediyor. Şimdi ona secde et ve yaklaş buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bedenin kıblesi Kabe olurken kalbin kıblesinde Cenab-ı Hak olmaz. Böyle bir namaz istiyor. Zirvedeki namazlar peygamberlerin namazı, peygamberlerin namazı Ayşe bādimiz diyor ki sanki diyor namazı durduğu zaman diyor göğsünden suyun fakirdadı gibi su bir ses duyardık diyor. Hazreti Ali radıyallahu an bādimden bir okuyor çıkarttım zdaraptan namaza durayım diyor selam veri ne yaptınız diyor çıkarttık ya, diyorlar. Tabi bu namaz çok ötelerdeki bir namaz benzerleri eshab-ı kiramda çok evliyâ Allah'ta çok öyle bir namaz ki mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin torunu Şeyh Seyfettin Hazretleri bazen iki rekatlı bir hatim indirilmiş gecelere, Ya Rabbi dermiş gecelerde ne kadar kısa bir hatimle bitiyor. Tabi bu nasıldı? Bu bir beş tane bir bir, bir, bir ibadet. Tabi Cenab-ı bizim bir geometrik bir hendisi bir ibadette olmamızı arzu etmiyor. Tabi bunun da kalbi inkişaf ettirme zorundaydı.